الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي وما تصامي لا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيعي ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم اللهم منفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين Estagfirullah el hayy el kayyum. Hassantukum bil hayy el kayyum allazi la yamut abad. Ve dafaat ankum el illa Allahu teala ve tecced hazretleri buyuruyor ki: Estaidu billahi bismillahi le in Kullaram, eğer size verdiğim nimetlere şükrederseniz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 Devam sebat nasılsın? Ay. Engellerini izale eylesin, yardımcılarınızı ziyade eylesin, Ay. esbabını halka eylesin. Ay. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Kabe-i Muazzam'da ve Ravda-i Mutahere'de sizlerin bize havale ettiğiniz dualarınızı biz de Rabbimize havale ettik. Elhamdülillah. Son cemaat ayrılışımızda ne niyetlerle ne muratlarla geldiniz ve bizlere arzuhal verdiniz dualar için. Biz de arkanızdan sizlere dua ettik. Arafat vakfesinde ve Müzdelife vakfesinde sizleri hasaten kattık elhamdülillah. Ve kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş olduğunuz selamları da ulaştırdık elhamdülillah huzur-u saadetlerinde. Rabbim cümlemize tekrarın nasip eylesin. Tabi gelir gelmez...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 Biz de diyoruz ki: Estaiz billah, sonra nebde el fena, lanetullah alel kadibin. Sonra gelin Allah'a ısrarla dua edelim ve Allah'ın lanetini yalancıların üzerine dileyelim. Rabbimiz buyuruyor: Estaiz billah el alenetullah alel kadibin. Allah'ın laneti, azabı, gazabı, bütün bela ve musibetleri o yalancıların üzerine olsun. Amin.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 Ketebe ibadete senet Taberani rivayet ediyor. Taberani'nin rivayetinde buyuruyor hakikaten. 550 <gülüyor> sevabı yazar. Gelani'nin rivayetinde Ketebe Allahu ibadete is 900 sene. Allah Teala okuluna 900 sene ibadet sevabı yazar. Şimdi yarın çarşamba öbür gün perşembe mutlaka tutulsun.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 bu mescitte, bu efendim e, toplantıımızda yarın saat 11 buçukta hanımlara aşuranın fazileti beyan edilecek inşaallah rahman. Onlar o şekilde e, ne yapacaklarını öğrenmek imkanı bulacaklar. Allahu Teala ve Teala Hazretleri yolunda yürüyen ayakları cehenneme haram eylesin yoluna gelen cemaatları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 hakası yoktur bütün Müslümanlar kardeştir innemel müümüne ilk ve ancak inananlar kardeştir mümin evvel mümina bağlum evli inanan erkeklerle kadınlar birbirinin velisidir, sahibidir dostudur yardımcısıdır e, bizim birbirine yapacağımız en büyük iyilik nedir yamur bil maruf ve münkkar iyiliği emretmek kötülükten ne etmek burada size Allah'ın bir emrini duyurabiliyorsak bir haramından sakındırabiliyorsak en büyük bahtiyarlıktır burada adam seçmenin eve ne manası var asla bu zamana kadar hiçbir tefrikaya ayrılığa grupta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 Hac zorluktur, sabır ister. Zekat devamlı her sene ödenmek, sabır ister. İnsanın malına ait, canına ait bir takım vazifeleri vardır. Bunlar İslam'da en mühim şey devamlılıktır. Bir gün, iki gün, bir sene, iki sene değil, ölünceye kadar Allah'ın yolundan ayrılmamaktır. Emirlere sabredene 600 derece var. 2 derece arası yerle kök arası kadardır cennette. Esas en önemli sabır noktası üçüncüsüdür. O da nedir? Günahlara düşmemeye sabır. Ya bugün çıplak sokaklarda kadınlar soyunmuş, dökülmüş geziyor. Bunlara bakmamak en büyük sabır ister. Gazete, basın, yayın bütün çıplak fuhuş sahneleri gösteriyor. Bunlardan sakınmak sabır ister. Efendim bugün faize bulaşmamak, içkiye, kumar'a, zinaya bulaşmamak, hele gıybet dedikodu yapmamak ne kadar zor. Duramıyor insanlar birbirin aleyhine konuşmadan. Bunlar hep sabır ister. En büyük sabır Allah'ın yasaklarına düşmemektir. Çünkü bakıyorsun bir milyon namaz kılan buluyorsun ama faiz yemeyen arayınca yüz bin kişi zor çıkıyor. Yalan demeyen on bin kişi zor çıkıyor. Kıybet yapmayan bir kişi zor çıkıyor. Onun için namazdan da ibadet yapmaktan da önemlidir. Haramdan sakınmak. Zaten haramdan sakınan ibadeti haydi haydi yapıyor. Ama her ibadet yapan namaz kılan haramdan sakınamıyor. Onun için ve intasbiru sabrederseniz ve tettegu haramlardan sakınırsanız لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَا Düşmanlarınızın hilesi size şeycik zarar veremez zerre kadar zarar veremez اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ Allah onların yaptığını çepeçevre kuşatmış yapacaklarını biliyor bugün aldıkları kararları değil yarın alacakları kararları değil kıyamete kadar bu alacakları kararlar Allah ezelde biliyor ve karşılığını hazırlamıştır e böyle bir Allah'a olan ona güvenmez mi ona sığınmaz mı, ona dayanmaz mı ondan istemez mi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 Sen hasta olsan anan sana şifa verebilir mi? İster ama veremez. Baban seni iyi mi? İster ama edemez. Demek ki tek güvenilecek varsa kimdir? allah Teala'dır. Niçin biz kendimiz gibi insanlara güveniyoruz? Falanca, pişmancadan bahsediyoruz. Estağilullâh kul ya Muhammed söyle ki Sallallahu aleyhi ve sellem Len yusibena illa ma ketaballahu Bizim başımıza ancak Allah bize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 ve alallahi felliyetevekkelul mu'minun. inananlar ancak Allah'a güvensinler. Bunu da inşallah istifade edelim. Yani tevekkül ancak Allahu Teala'ya güvenmek ve ancak Allahu Teala'sı sığınma makamına ulaşalım inşallahurrahman. Bu sayede Allah'ımız Celle Celalühü ve Celle Celalühü bizleri kötü hilelerden muhafaza eder. Şimdi şunu Beyan etmek isteriz ki Aeti kerimeler çok üzerinde duruluyor استعدübü'lâ ve asântuh tekrarû şeyen ve vahayru lekum. Umulur ki siz bir şey istemezsiniz Yani olmasın istersiniz halbuki o için olmasın da sizin için ne var? Hayır var ve asântuh bu şeyen Ola ki siz bir şey seversiniz illa da olsun istersiniz ve vahşerru Halbuki o sizin için nedir? Şerdir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 Allah'ın en büyüklerindendi. Sözlerini hatırlayalım. Hakşerleri hayr eyler. Zannetmek iyi gayr eyler. Arif anı seyreyle. Görelim Mevlân eyler. Neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş. billahi güzel etmiş. Tellâhi güzel etmiş. Görelim Mevlân etmiş. Netmişse güzel etmiş. Şimdi şer gibi gözüken şeyi Allah Teala neye çevirir? Hayra çevirir. Zannetme ki Allah Celle Celaluhu hayırdan başka bir şey yapar. Mevla ancak hayır yapar. İnanan kuluna ne yapıyorsa hayırdır. Peki ben hayır gibi görmüyorum bu olayları. Arif anı seyreyle. Onu Allah'ı bilenler anlar. Herkesin anlayacağı bir şey değildir. Bakalım Mevla neyler? Şimdi, burada Musa Aleyhisselatü Vesselam ile Hadır Aleyhisselatü Vesselam'ın kıssaları önemli bir ibret levhasıdır.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 Alim olanı bilmiyorum, ben peygamberim, kitap sahibiyim, ülü-l-azim ve benden üstün bir peygamber yok. E o halde ben en büyük alim kendimi görüyorum. Mevla vuruyor yok, bizim bir kulumuz vardır, o senden daha alimdir. E kimdir o ya Rabbi? Hadır aleyhissalatü vesselam, siz Hızır diyorsunuz. Peki, E ya Rabbi o zaman onu bulayım da ondan biraz ders alayım.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 İkisi birden vaat edilen buluşma yerini geçince galelife davadina gadanâ delikanlısına der ki Musa aleyhisselam ya şu yemeklerimizi nevalemizi getir. Lekad min Ben bu zamana kadar yorgunluk yorulmak nedir bilmezdim. Bu sefer yoruldum ya. Musa aleyhisselam hiç yorulmak bilmezdi. Niye yoruldu? Yeri geçtiler onun için. Getir şu nevaleyi. E, Yusuf hacem der ki ya gördün mü ben sana demeyi unuttum mu ya ne oldu? E, biz o kaya'nın yanında otururken balık denize atladı ya. Ya Yusuf e, hacem der ki e, bizim aradığımız zatı orada bulacağız sen onu nasıl şaşıftın unuttun unutulacak bir şey midir? Buyur kalın der ki ne işte aradığımız oradaydı. Yusuf hacem der ki ve ma heralde bunu bana şeytan unuttursa gerek. Ama ve teqdesi bil acaba.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 yetiştirdi kitap okumamış hoca görmemiş Ma, ledün ilmi var onda ledün manevi ilim yani çalışmakla öğrenmekle değil Allah ıftır <gülüyor> gelişen ki sana öğren ben geri geri izimizi sürelim Geldiğimiz geldiğimizde izin verir misin? hiç muhafet kazu eden sen benimle dayanamazsın sabredemezsin nasıl sabredeceksin ben öyle bir şey yaparım ki senin aklına ermez o.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 فَنْتَلَقَهَا هَتَّا اِذَا رَكِبَهَا فِسْسَف۪ينَةِ خَرَقَهَا İkisi giderler sahilde giderken bir gemi rastlarlar geminin sahipleri bunları gemiye alırlar efendim navlan ücret para da almazlar nur gibi zatlar buyurun derler açılır giderler denizin ortasına gelince Hızır Aleyhisselam başlar geminin tahtasını dibini kopartma gelsin şimdi Musa buna dayansın خَالَقَرَقْتَالِ <gülüyor> تُغْرِقَالَ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 Hızır aleyhisselam gider o çocuğun o çocuğu alır çanki tavuğun kafasını koparır gibi çocuğun kafasını koparır çocuğu öldürür e Musa aleyhisselam buna hiç dayanabilir mi? yahu ben ta geminin tahtasını koparmaya razı olmadım sen kalktın çocuğun kafasını koparttın Kâlâ katilten nefsen zekiyeten bir bu çocuğun ne günahı vardı? Adam mı öldürmüş idi? Tertemiz bir cana kıydın. La katile Sen münker işledin. Şerahsızlık yaptın. Ben kitaba göre, dine göre buna müsaade edemem falan. Hocazem kızar. Hızır A.C. der ki: "Seni ben benim yanıma kim yolladı? Mevlâ-i Teâlâ. E ne diye yolladı? Benden ilim öğren. Ledün ilmini öğreneceksin."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 "Galada Sen dedin ki bu son olsun. Bir daha sorarsam ayrılık olsun. Bu sefer ayrılıktır." dedi. "Yapma ya. Ne olacak? Ayrılacağız. Yollarımız ayrılacak ama. Seüne biuke bi tevilim alemce istita'a sabra. Senin dayanamadığın işlerin ben sana şimdi tevilini yapayım ki senin kafanda soru işaretleri kaldı. Geminin tahtası niye kırıldı? çocuğun kafası niye koptu? Bunları anlatmam lazım. Ondan sonra ayrılacağız. Anlat bakalım. Mehmet Şebihet o gemi var ya" Ferghanet limesya ki ne yapmalnı fil bahar. O gemi bir takım fakirlerin idi. Gemi çalıştıranlar 5-10 kardeş, hepsi fukara. Başka gelir kaynakları yok, bir tek o gemiden kazançları var. E işte tamam işte sen de onun için mi kırdın gemiyi? Fe'arad ve naibaha ben istedim ki gemiyi ayıplayayım, noksan edeyim. Niçin? Ve kanavera malikun yaqulu kulleshevin edin gasba. Sen ilerisini bilmiyorsun. Mevla bana bildirdi ki biz gemiden ineceğiz ama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 Türkiye'den efendim camilere gidilmez imamların arkasından namaz kılınmaz bu fakir devamlı bunun aksine konuşmuştur cemaattan ayrılmayın camilere gidin imamlara uyun demedik mi size Hayır, demiş. e, demişizdir bütün bu bölücülere karşı biz efendim tek vücut halinde efendim milletimizin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 iye ne takıyorsun Türkiye'de bu kadar Efendim meyhane var Kere var bu kadar dinsiz donsuz geçiyor kimseyle uğraşmıyorsun Allah'ın bir camisine ne taktın kafayı e? Onun için efendi kardeşlerim yardımları artırın ve Allahu Teala ve Hazretlerine güvenerek sığınarak yolumuza devam edeceğiz inşallah dua kitabından da size tavsiye edeceğim 128 saybede 10 kelime Beş vakit namazdan sonra her kim bu on kelimeyi okursa O kelimelerin yanında Allah'ı Celle Celalu Kendisine sevap verici ve bütün şerlerden kurtarıcı olarak Allah'a bulur diyor Celle Celle Celalu 129'da Okunuşu yazılmıştır Bu çok büyük duadır on kelimedir ki Manasını da orada yazmışız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 İşte bugün en korkulu ortamda bile Müslümanın diyeceği nedir? Hasbunallahu ve vekildir. Allah bize yeter ne güzel vekildir. La havle ve la kuvvete illa billah devam edin. 128. sayfada bu mübarek eserin 129'da okunuşu var. Hasbiyallahu li dini. Hasbiyallahu Bunu okuyan o gün ne boğulur, ne yanar, ne el alır, ne sel alır. Dünya ve ahiretmiş şikilleri hallu hasan olur. Çünkü Allah bana yeter diyene Allah yeter. Allah kuluna yetmez mi Celle Celaluhu? Ona göre Ruhul Furkan tefsirimizin beşinci cildi çıktı.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 Bu bin sayfa zaten, bunun her sayfasında satırında ilimler vardır. E sen bunları okumadığın zaman da nasıl Allah'ın dinini anlayacaksın? Kur'an'ı kaynağından öğrenmedikten sonra onun bunun yalanından, dolanından nasıl dinini uygulayacaksın? Onun için tefsir okuyalım, hadis okuyalım, evlerimizde, ocaklarımızda inşallah, dinimizi Allah'ımızın kitabının tefsirinden, kaynağından öğrenelim inşallah. Cahil kalmayalım, milletin ihvallerine kapılmayalım. Fıtrat Risalemizi,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 Ayetler ve hadislerdir. Din-i İslam'ın güzellikleridir. allah Teala istifade edenlerden eylesin. Amin. Kışkırtıcılara fırsat vermesin. Amin. Hakkımızda kötü düşünenleri ıslah eylesin. Amin. Bizlerin en iyi niyetlerini onlara bildirsin. Kur'an sünnet dairesinde birleşmeye muvaffak eylesin. Amin. İlâ şerefin nebîvâh aleyhü ve Ali ve şâhînâ kâfe ve ilâ arvâhîn vâtinân El Fâtiha Aûnü'l-lâhü aleyhi ve Kârla bir şifa isteyenlere kay...